Gelişmekte olan dünyada batı tüketimin yanında nüfus sorunu insan sayısından kaynaklı daha önemsiz bir sorun gibi algılanıyor. Buna karşılık gelişen toplumlarda gelişmekte olan dünyanın sorunlarının çözülmesi için gerekli tek çözüm olarak düşünülen şey batının aşırı tüketimini körükleyen sürdürülemez ekonomik modelin gelişmekte olan dünyaya ihraç edilmesi. Kavita Ramdas Aşırılıklar gezegeni Aşırı kalkınma Aşırı nüfus Aşırı hedefler Bir mesel, bir cümle, bir fatura Global Population Speak Out Projesi